İnşirah Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Açıp genişletmedik mi senin göğsünü? İndirmedik mi üzerinden ağır yükünü? Ki o belini çatırdatmıştı senin Ve yüceltmedik mi senin şanını? Demek ki zorluğun yanında bir kolaylık mutlaka var. Zorluğun yanında bir kolaylık muhakkak var. O halde Boşalır boşalmaz yeni bir işe koyulup yorul ve yalnız Rabbine yönelip doğrul.